Zaferin gerçekleşmesi için gereken 5 esas. 1- Emre Uyar Şüphesiz ki zafer kelimesi bugün dünya Müslümanlarının Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve raşit olan halifelerinden sonra en fazla yabancı kalmış olduğu kelimelerdendir. Çünkü zaferin doyasıya yaşanmış olduğu çağlar geride kaldı. Şimdi ise Müslümanlar zaferi elde etmek bir yana, kendi canlarını, mallarını ve ırzlarını emniyet altına almaktan aciz bir vaziyet içerisindedirler. Ama Rablerine gönülden bağlı olan müminler için zafer, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey değildir. Çünkü hakiki olan müminler, Rablerinin imkansızlıklar içerisinde imkan var edeceğine inananlardır. Müminler, öyle bir ilaha sahiptirler ki, bu ilah, müminlerin bittik dedikleri yerlerde, onların yardımına yetişip, zulmün karanlığının, en şiddetli olduğu zamanlarda onlara zaferi nasip etmiştir. Evet, Rabbimiz bu kadar kudretlidir. Ancak şu da su götürmez bir gerçektir ki, bir topluluk kendini değiştirmezse, Allah subhanehu ve Teala onlarda bulunan nimetini değiştirmiyor. Bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe, Allah onlara ihsan ettiği nimeti değiştirici değildir ve şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. Enfal Suresi 53. Ayet Demek ki öncelikle bizim yapmamız gereken bir takım sorumluluklar vardır. İşte bizler bu sayımızda, Rabbimiz izin verirse, Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in kitabında yer vermiş olduğu, zaferin gerçekleşmesi için gereken beş esas başlıklı konudan çıkarmış olduğumuz notları sizlerle paylaşacağız. Söylemiş olduğumuz tüm doğrular Rabbimize ait olup, Yanlış ve hatalı sözlerse nefsimizden kaynaklı olan sözlerdir. 1. Zafer yalnızca Allah'ın elindedir. Allah Subhanahu ve Teala ayette şöyle buyuruyor: Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'ın elindedir. Ali İmran suresi 126. ayet. Öncelikle burada bahsedilen zaferin illa savaş meydanında kazanılacak bir zafer olmadığını söylemek gerekir. Bu zafer savaş meydanında Allah'ın Subhanahu ve teâlâ bahşedeceği bir nimet olacağı gibi, aynı şekilde başka alanlarda da Rabbimizin müminlere lütfu olarak karşımıza çıkabilir. Yaptığımız işlerde başarıya ulaşıp bereketi elde etmek istiyorsak, zafer yalnızca Allah'ın elindedir gerçeğine itikad etmemiz gerekmektedir. Bu itikadı ilk dillendirenler, insanların önderleri olan peygamberlerdir. Şuayb aleyhisselam kavmine diyor ki, ''Benim başarım ancak Allah'ın elindedir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na dönerim.'' Hud Suresi 88. Ayet İtikat etmemiz gereken bu gerçek öyle bir gerçektir ki, sahabe gibi faziletli bir topluluk dahi bu gerçeğe göz ardı edip, zaferin Allah'tan, subhanehu ve teâlâ değil de, sayısal çokluktan ve silah gücünden kaynaklandığını bir an düşününce,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 Bundan sonra Allah, elçisiyle müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları indirdi ve kafirleri azarlandırdı. Bu, kafirlerin cezasıdır. Tevbe suresi 25 ve 26. ayetler. Evet, Allah subhanehu ve Teala bu hüsranı böyle anlatıyor. Bütün genişliğine rağmen, yeryüzü sahabeye dar gelmiş, gerçekten de azı müstesna birçoğu gerisin geri gitmişti. Sebep, sahabenin bu gerçeği unutmasıydı. Müslümanların, sahabenin karşı karşıya kalmış oldukları bu olaydan kendilerine uzak görmemeleri, bilakis sahabe bile bu gibi durumlarla karşılaşabilmişse, acaba bizim durumumuz ne olur diye düşünmeleri gerekir. Müslümanlar eğer bir çalışma içerisindeyseler bu gerçeği göz ardı etmeleri onları hüsrana yaklaştıracaktır. Ayrıca, eğer Allah subhanehu ve Teala Müslümanların çalışmalarına bereket ihsan etmişse veya Müslümanlar o çalışmadan verim elde edebiliyorlarsa bu nimetlerin hiçbirisi Müslümanların sayısal olarak veya nitelik olarak donanımlı olduklarından kaynaklanmaz. Bir topluluk zaferin ve bereketin Allah'tan Subhanehu ve Teala olduğunu bilip çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürse Allah Subhanehu ve Teala bu bereketi gün be gün arttıracaktır. Müslümanların biz yaptık, böyle oldu düşüncesinden sıyrılıp Allah Subhanehu ve Teala bunu diledi, böyle oldu. Zaten o dilemeseydi biz bunların hiçbirisini elde edebilecek değildik. Şuuruna ermeleri gerekmektedir. Tabii burada şu konuyu da aktarmakta fayda vardır. Bugün herkes zaferin, yardımın ve başarının Allah'ın Subhanehu ve Teala elinde olduğunu ikrar etmektedir. Lakin bu ikrar kimi insanlarda ağızda kalıp gırktaktan aşağı inmemektedir. Şöyle ki, bunu ikrar eden bazı insanlar, maalesef buna bazı Müslümanlar da dahildir, bir takım sözler söyleyip, Rabbine teslim olup, işlerin sonucunu sadece ona bırakan müminleri çalışmalarından alıkoymaktadırlar. Siz kime karşı mücadele ettiğinizin farkında mısınız? Sizin karşınızda öyle sistemler var ki, bu sistemlerin gözünden hiçbir şey kaçmamaktadır. Bunlar bütün oluşumlardan haberdardır. Bunların şöyle şöyle ajanları, böyle böyle silahları vardır. Sizce bunlara karşı koymak mümkün mü? Bu sözlerden sadece birkaçıdır. İnsanları yapmaları gerekenlerden alıkoyacak bu gibi sözler, sadece zayıf iman sahiplerini etkileyip onları atıl konuma düşürmektedir. Ancak halis olan müminlere gelince, onların derdi sadece iş yapmaktır. Sonucu sadece Rablerine bırakıp iş yapmak. Sahabe devrinde de bu tip söylemlere sahip olanları görmekteyiz. Uhud savaşına baktığımızda savaşın sonunda insanlar iki kısım oldu. Rablerine her durumda teslim olmuş olan müminler ve sürekli bir maraz çıkartan münafıklar. Müminlerin söylemi kendilerine yakışır şekildeydi. Bedir'de zaferi yaşatıp Uhud'da mağlubiyeti tattıran Rabbimize hamdolsun. Münafıkların söylemleri de kimliklerine yakışan bir söylemdi. Zaten bu kadar güçsüz bir topluluğun, Kureyş gibi her yönden güçlü bir topluluğa galip gelmesi mümkün değildi. Bizim plan ve projelerimize göre hareket edilseydi böyle olmazdı. Bizler Siyer'e baktığımızda, çok bariz bir şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının o zamanın süper gücü olan devletlerle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. O zamanın münafıklarından da bu zamanın söylemlerini duymaktayız. ''Biz Rumlarla nasıl savaşırız? Onlar çok güçlüler. Büyük bir orduya sahipler vesaire.'' Münafıkların zihniyeti hiçbir zaman değişmemektedir. Bu münafıklar öyle bir süper güç portresi çizerler ki, insanların aklına sanki bir ilahtan bahsedildiği intibaha doğar. Bu münafıklar bu sistemlerin sahip olduğu ajanları, polisleri ve askerleri öyle bir vasfederler ki, isimlerine asker demeseler, Allah'ın subhanehu ve Teala meleklerinden bahsediyorlar zannedersiniz. Belki burada şöyle bir soru sorulabilir. Tamam da karşımızdaki düşmanın gücünü bilmemiz gerekmez mi? Bunu dillendirmek münafıklık mıdır? Tabii ki de karşımızdaki düşmanın gücünü bilmemiz gerekir. Bu düşmana karşı yapılacak mücadelenin bir parçasıdır. Ancak düşmanın gücünü bilmek, bizi onunla mücadele yolunda yapmamız gerekenlerden alıkoyuyorsa işte bu münafık zihniyetidir. Ama biz yapılması gerekeni daha iyi yapmak adına düşmanın gücünü dillendiriyorsak bu da halis olan derdi sadece Allah'a Subhanehu ve Teala'ya hizmet olan müminlerin hasletindendir. 2. Allahu Teala dünyada mümin kullarına düşmanlarına karşı yardım etme sözü vermiştir. Bu değiştirilmesi mümkün olmayan doğru bir söz ve Allah'ın Subhanehu ve Teala'ya değişmeyen kaderi bir yasasıdır. Lakin bu yardım sadece ahirette müminlerin karşılaşacağı bir yardım değil, müminler daha henüz dünyadayken karşılaşacakları bir yardımdır. Bu meseleyle alakalı ayetler incelendiğinde karşımıza önemli bir nokta çıkmaktadır. Ant olsun ki, senden önce birçok peygamberleri ümmetlerine gönderdik. Onlara belgeler getirdiler, dinlemeyip suç işleyenlerden öç aldık. Zira inananlara yardım etmek bize hak olmuştu. Rum Suresi 47. Ayet Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımımız gelene kadar yalanlamalarına ve sıkıştırılmaya katlandılar. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek yoktur. Andolsun ki peygamberlerin haberi sana da geldi. En'am Suresi 34. Ayet Bu ayetlere bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Allah Subhanehu ve Teala öncelikle toplumlara peygamberler gönderdiğinden bahseder, bu peygamberlerin fonksiyonlarını bize haber verir, daha sonra bu peygamberlerin başlarına gelen musibetlerden bahsederek, bu musibetlere karşı peygamberlerin ümmetleriyle beraber sabrettiklerini anlatır ve en sonunda bu topluluklara yardımın geldiğini söyler. Peki bizim buradan çıkaracağımız ders nedir? Yardımdan önce peygamberlerin kavimleriyle aralarında geçen bir takım diyaloglara ve mücadelelere şahit olmaktayız. Bu diyaloglar neticesinde kafir olan bu kavimlerin Allah subhanehu ve teâlâ için çalışan, çabalayan, bir şeyler sarf eden bu topluluklara saldırdıklarını görmekteyiz. Yani kavmine bir şeyleri ulaştırmak adına uğraşmış, çabalamış, gecesine gündüzüne katmış, işte bu yoğun uğraşlar neticesinde musibet gelmiş, daha sonra sabretmişler. Bütün bunlardan sonra Allah'ın subhanehu ve teâlâ yardımına müstahak olmuşlar. Öyleyse, Allah'ın Subhanahu ve teâlâ yardımını talep eden toplulukların, öncelikle yardımı hak edecek ortamı hazırlamaları gerekir. Onların bir şeyler takdim etmesi gerekir ki, Allah da subhanehu ve teâlâ onlara yardımı takdim etsin. Peki yardımı hak edecek ortam nasıl hazırlanacak? Peygamberlerin yaptığı gibi, öncelikle davetin net ve kesin çizgilerle aktarılması gereklidir. Zaten bundan sonrası tabiri caizse, Çorap söküğü misali gelecektir. Davetin kesin ve net çizgilerle aktarılması, sünnetullah gereği kimi insanların hoşuna gitmeyecek ve musibet dönemi başlayacaktır. İşte bu musibet dönemi, sabır demiş olduğumuz ahlakla taçlandığı zaman, Allah'ın subhanehu ve Teala yardımı gelecektir. Allah'ın subhanehu ve Teala, Mekke döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı işkenceler altındayken, her şey ortaya koyulup musibet dönemi yaşanıyorken Allah Resulüne içeriği peygamber kıssaları olan ayetler indirmesinin hikmeti sabır ahlakını onlara en güzel bir yolla öğretmekti. Çünkü yardım ancak musibet döneminde sabredenlerin ulaşabildiği bir mükafattır. Şu da görülmelidir ki sabrı ihtiva eden peygamber kıssalarında aynı zamanda bize o kavimlerin özellikleri anlatılmaktadır. Dağlara uyup kendilerine ev yapan kavimler, büyük ordulara sahip olan firavunlar, çok güzel ve verimli bağları, bahçeleri olan kavimler hep bu kıssalarda karşımıza çıkmaktadır. İşte Allah Subhanahu ve Teala kendi zamanlarının en güçlüsü konumunda olan veya güncel tabirle süper güç konumunda olan bu kavimleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına darbe mesel olarak gösterip bunun üzerinden şu mesajı vermektedir. Biz Mekke'deki müstekbirlerden kat kat güçlü olan bu gibi toplulukları helak ettik. Bizim bir emrimizle bu kavimde yerle bir olacaktır. Yeter ki siz üzerinize düşeni yerine getirin ve başınıza gelen musibetlere en güzel bir şekilde sabredin. Burada konuyla bağlantılı olan şu ayeti kerimeye de dikkat çekmek gerekir.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 ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55. Ayet Rabbimiz bu ayetinde müminlere bir takım vaatlerde bulunmaktadır. Bu vaatleri şu şekilde sıralayabiliriz. Allah Subhanahu ve teâlâ, müminlere iktidar ve hakimiyet verecek. Onlar için razı olduğu İslam dinini, onların kalbine sıkıca yerleştirip, bu din konusunda onlara imkan verecek, yaşamış oldukları korku ortamını güven ortamına çevirecek. Bu vaatlere dikkat edilirse hepsinin bugün Müslümanların çok fazla ihtiyaç duyduğu vaatler olduğu görülecektir. Aynı ayette Allah Subhanehu ve Teala bu vaatleri hak eden toplulukların özelliklerini de bildirmiştir. Hiçbir şeyi Allah Subhanehu ve Teala'ya ortak koşmadan iman edecekler, inanç esaslarını Kur'an'dan ve sünnetten alıp, bunun dışındaki kaynaklara tevessül etmeyecekler. İmanlarının gereği olarak salih amel işleyecekler, sünnete uygun olan ameller işleyecekler. Yalnızca Allah'a subhanehu ve teâlâ ibadet edecekler. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, Allah'ın subhanehu ve teâlâ vaad ettiği bu güzellikler elde edilecektir. Bu şartların içerisinde en önemli olan, ve Allah'ın da subhanehu ve Teala, ayette ısrarla üzerinde durmuş olduğu şart kendisinin tevhid edilmesi ve sadece ona ibadet edilmesidir. Dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala, ayete iman edenler ibaresiyle giriş yapıp bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar cümlesiyle ayeti sonlandırıyor. Genel olarak insanların Allah'ın subhanehu ve Teala birlenmesi, ve sadece O'na ibadet edilmesi noktasında sıkıntıları olduğunu müşahede etmekteyiz. Yardımın gelmesi ise ancak şahısların bu sıkıntılardan soyutlanmasıyla mümkündür. Hele tevhid noktasında bir sıkıntı mevcutsa Allah'ın subhanehu ve Teala vaad ettiği bu güzelliklerin gerçekleşmesi imkansızdır. Çünkü Allah'ı subhanehu ve Teala tevhid etmeyen toplulukların, Allah'tan subhanehu ve teâlâ herhangi bir güzellik elde etmeleri mümkün değildir. Bu yazı Tevhid dergisinin dördüncü sayısında yayınlanmıştır.